Şimdi videoyu izleyen birisi direkt düşünüyor yani bu hayalhanem kimdir, nereden çıktı? Belki bize yıllar sonra ulaşıyor, birden bir tıklıyor onlarca genç, çok güzel bir şekilde video çekiyorlar, mekanları var, tebliğ yapıyorlar. Her yerde bağıra bağıra Rabbini anlatan gençler diye görünce sanki böyle birden yani bunların evveli yokmuş da Ondan sonra birden oluşmuş gibi vehmediyorlar. Sonra da etraflarında komplo teorüsünde zirve yapmış birisi başlıyor. Ya nereden çıktı bu adamlar? Kesin altta şu vardır, üstte bu vardır, yanda bu vardır diye. Tabi zihinler inanılmaz bir şekilde ifsada uğruyorlar. Hayalhanem yıllar önce birkaç tane gencin gönül yangınıyla başladı. O gönül yangınıyla ile beraber Cenab-ı Allah'ı anlatabilmek için yani Mersin gibi haramların doruk noktada yaşandığı bir yerde gençleri temerküz edecek bir yerin duasını ettiler sürekli. Daha sonra Cenab-ı Allah yani bir jeton daha atılsa Amerika olacak kadar böyle günahlarla dolu Mersin Pozcu'da çok güzel bir yer nasip etti. Böyle iki tane eski öğrenci evi yan yanaydı. Tabi bizler Allah nasip etti o daireyi böyle kırıp birleştirip 300 metrekare bir alan oluşturmaya çalıştık. Tabii bunu oluşturmaya çalıştığımızda yani cebimizde doğru düzgün 3-5 kuruş para bile yoktu. İşte böyle bir tanesi ben duvarı hallederim, biri boyayı hallederim, biri temizliği hallederim dedi. Tabi bu esnada direkt hemen gelip de hazırlamadılar bunu. Biz 4 ay boyunca inşaatta hiçbir şeyi hareket ettiremeden beklediğimiz günleri hatırlıyoruz arkadaşlarla beraber. Hatta Şöyle birazdan meseleyi ayrıntılı anlatayım. İzmir'de inşaatçı bir arkadaşım vardı. Dedi ki, ben dedi bir tane dairemi satacağım dedi. Ve hayalhanemde, yani Mersin'e gittiğinizde bir yer açmanız için ben bir miktar yardımda bulunacağım dedi. Hiç unutmuyorum yani. Bir tane daire sattı. İşte oradan uygun gördüğü bir miktar parayı verdi. O da şu cebimde duruyor. Yani böyle birkaç bin lira para var cebimde. Ona da birkaç bin lira daha ekleyeceğim ve yıllık kirayı ödeyeceğim. diyeceğim. Şu cebimde de arkadaşlarla cemimizden çıkmış 300-500 lira para var. Onunla da böyle gelene gidene çay çorbası varlıyoruz işte. Bir şeyler ikram ediyoruz falan. Aman hani adamlarla oturacağız, bir hakikaten anlatacağız, çay ısmarlayacağız. Tam kalkarken valla bizim paramız yoktu dememek için orada da 3 beş kuruş para tutmaya çalışıyoruz yani. O esnada inşaat çok çileli sürdü. Yani içeride, burada çok fazla e, betonla örülmüş yerler olduğundan takriben bin çuval beton yani ellerimizle kırdık kardeşler geldi arkadaşlar geldi şeye bile yani küreye bile para vermeyelim dedik böyle evden tencere mencere getirdik yani onlarla beraber taşıyoruz ediyoruz sağ olsun burada fırına olan abilerle tanıştık onlar da bizlere çuval verdiler işte o çuvallarla molozları taşıyoruz falan derken yani 4-5 ay boyunca moloz taşımaktan başka hiçbir şey yapamadık inşaat durdu daha sonra geldi birileri tamam ben alçıpanını halledeyim ben asma tavanı halledeyim ya ben halısını hallederim falan diye tabi öyle bir anda da gelmedi yani. O kadar çok yerlere dua ile gidildi ki ondan sonra bundan nasıl oldu ama böyle insan bir anda bizim videoya denk geldiğinde bakıyor profesyonel bir çekim birçok insan var diyor. Yani sanki geçmişi yok gibi düşünüyor. E yanında da az önce bahsettiğim gibi kompüterterisinde bir tane hacı dayı varsa o da başlıyor anlatmaya. Vay şöyledir, vay böyledir diye. Ondan sonra senaryoyu var sen seyret. Hayalhanemi açtığımızda şöyle bir duamız vardı. Yani buranın böyle hiçbir zaman bir şahs üzerine bina edilmesini istemedik. Burada bir vücudun uzunları nasıl farklı iş yapsa da hepsi aynı vücudu besler. Burada birçok vazifeyi gören kardeşlerin bir şahsı manevi oluşturmasını istedik. Çünkü bizim risale Nur'dan anladığımız buydu yani. Bu bir ekip işiydi. Ve bir şahsı maneviyle devam etmesi lazımdı. Ve bu şahsı manevinin genç dinamik kalabilmesi için hayalhanemde şöyle bir şey oldu. Buradaki gençler yani burada hizmet eden gençler hani çekirdek ekip diye bahsedilen sürekli böyle birilerinin yanında imanlarını dert edinen ve onlara koşmaya çalışan genç kardeşlerin tabi bunları yaparken Zübeyir abinin cümlesi gibi kendine hizmet etmeyin hizmete muvakkat yani geçici olur demesi gibi kendilerine çok iyi hizmet etmeleri gerekiyordu. Bu yüzden hayalhanemde bulunan gençlerin günlük en az 50-100-150 nadiren de olsa kimilerinin 200'ler sayfa günlük risale okumaları, bunun yanında bir cüz kuralları, bunun yanında sürekli araştırma yapmaları yani bunlar onların üzerine birer yükümlülük ve her gün bunları yapan bir dinamik genç ekipten oluşuyor elhamdülillah. Eski medrese metodolojisidir. Yani medresede bir e, alim, belki yeni alim olacak bir şahıs e, aldığı bir dersi tamamladığı anda altına 3 tane talebe verilir. O aldığı dersi başkalarına anlatmak kişide daha güzel bir şekilde pekişmesine vesile olur. Bu yüzden anemde de bunu yapıyoruz o genç kardeşler günlük kendilerine bu kadar birikim ve donanım yaptıklarında o donanımlarını da kendi ekipteki başka kardeşlerine imani meseleler laika mektupları olarak sürekli boşaltıyorlar. Şahsı Şahsı manevi asıl tüzel kişilik demek oluyor Sinan. Yani nasıl oluyor? Efendim? Devlet, devlet mesela. mesela devletin, devlet nerede desem öyle elle gösteremezsem ama bir tüzel kişiliği vardır öyle değil mi? Kamuda vardır kamu tüzel kişiliği. Şahsı manevi de buradaki kişilerin oluşturduğu bir tüzel kişilik oluyor. Yani hepimizi temsil eden bir manevi şahıs desek belki öyle de düşünülebilir yani. Takım ruhu evet kolektif şuur diyebiliriz takım ruhu diyebiliriz. Ben biraz da bize gelen sürekli iftiralara cevap vermek istiyorum. Yani mesela bize soruyorlar, diyorlar ki ya kardeşim siz böyle hani bizim alıştığımız hocalar gibi falan çok giyinmiyorsunuz. Hani hayırdır böyle yok tişörtmüş, kotmuş, mutmuş falan filan yani ne ayaksınız diyenler oluyor. Valla Yunus göbekli, ondan giyiniyor mecbur. <gülüyor> <gülüyor> Yunus'un göbekli göbeğini kapamamız <gülüyor> için kıyafet gerekiyor. Neden böyle giyiniyoruz? Şimdi e, bizim uğraştığımız kesim böyle gerçekten çok aykırı genç kardeşlerle uğraşmaya çalışıyoruz. Yani mesela ben rica ediyorum sizlerden böyle Mersin gibi yerler varsa etrafınızda, onlarda liselere girin ve gencecik çocukların neler yaptığını görün ve hayret edin. Ardından yüreğiniz yansın yani çünkü burada nefret ettiğim bir adam bile olsa gözünde cehennem yandığını görsen gözünün önünde yani insan dayanamaz buna yüreği yanar. Onlar bizi kardeş Kardeşlerimiz her gün bir belki imanı gidiyor. Haram sevdalarla, içkilerle, uyuşturucuyla, alkolle yani genceri, küçücük yaşta 12-13 yaşlarında genç kardeşler bile bunları yaşıyorlar. Şimdi e buna yüreğin yanıyor ama üstadın şöyle bir cümlesi var. Diyor ki hayatı, içtimai, beşeriye de bir çığır açan. Yani birazdan konuşacağımız şey bir çığır açacak. Eğer kanunu fıtrata muvafık hareket etmezse yani insanların yaratılış kanununa uygun hareket etmezse hayırlı işlerde, muvaffak olamaz. Yaptıkları da şer ve tahrip defterine yazılır diyor. Yani şimdi o arkadaşların Fıtratlarına biraz uygun olmamız lazım ve bunu yaparken tabii ki de helal dairede kalıyoruz. Sonuçta bu giyim haram bir giyim değil ama o genç kardeşlerin seni yadırgamaması çok bizler için önemli oluyor. Yani şimdi öbür türlü olduğun zaman bu işleri yaşanmaz, belki ulaşılmaz görebiliyorlar. Yani bizim uğraştığımız kesim için diyorum tabii Allah herkesten çok razı olsun. Bu işleri çok çok güzel yapanlar var. Ben de çok isterdim onlar gibi yapabilmeyi ama biz de böyle bir zümreye hitap ettiğimizden dolayı o genç kardeşler biraz bize uygun, ve uyumlu olmalarını istiyoruz yani. Bunun içinde onlar bizi görüyor. Aa bu adam ya eli yüzü benim gibi, giyimi benim gibi, muhabbeti benim gibi dediğin zaman o adamın gözünde namaz ulaşılmaz bir noktaya gelmiyor artık. Ve diyor ki işin sonunda bu adam da benim gibi bir hayattan geçmiş. E bu adam Rabbine böyle adımlar atabiliyorsa ben neden atamayayım diye çok güzel bir psikolojiye gidiyor. Yani bir nevi bizleri onların hayatlarına uygun birer rol model seçtirmeye çalışıyoruz. Ardından da sürecin devamı oluyor. Cenab-ı Allah'la ilgili onun işine yarayacak ve Rabbine yakınlaşmasını gerektirecek meseleleri her geçen gün çay içtiğinde, çorba içtiğinde genç kardeşle bahsede bahsede onun böyle bir yaşama adım haftasına inşallah vesile olmaya çalışıyoruz. Yani, belki şöyle denilmesi belki insaflı olabilir. Hani dinleyen biri, ya benim yolum haktır ama tek hak yol değildir deyip bizim yaptığımızı da yarım yamalak eksik de olsa köşeden bucaktan ya bu kardeşlerin de demek ki böyle yapmaya çalışıyormuş diye anlamaları tabi bizleri de mutlu eder. Şunu da anlatayım. Yani neden resim paylaşıyoruz ve derslerimiz neden esprili? Önce şunu kesin söylemek istiyorum. İnanın espri hazırlamak yani orada bir cümleyi hazırlayabilmek, inanın belki bir ders hazırlamaktan 50 kat daha zahmetli bir olay. Yani böyle bir espriyi derse serpiştirmek bunlar çok zahmetli hadiseler. Yani isterseniz şey gibi olmuş tabii bir deneyebilirsiniz. Ya ben bir espri hazırlayayım, herkesi güldüreyim falan ama vallahi çok zahmetli iş. Yani öyle psikolojiyi, ortamı, konjüktürü tutturup bir genç kardeşin daha gönlüne gidip dikkatini çekebilmek için bir espri hazırlamak inanın çok zahmetli bir olay. Resim paylaşmamız Kendimizle ilgili video paylaşmamız, onların asıl sebebi şu. Şimdi az önce bahsettiğim gibi yani uğraştığımız kitle hakikaten bu hakikatleri hiç bilmeyen bir kitle. Yani ben de öyle bir hayattan geldiğim için belki biraz onların neler hissedebildiğini biraz daha iyi e, belki tahmin edebiliyorum. Şimdi bu arkadaşlar, yani hayalhanem diye bir yer var Allah'ı anlatıyormuş diye duyuyoruz ya. Lan diyor orada şiş mi sokuyorlar, jilet mi atıyorlar, zincir mi vuruyorlar, adam mı kaçırıyorlar. Çok antipatik yaklaşıyor ve tekrar söylüyorum belki sizin yaşadığınız şehirler Buna elverişli olabilir ama Mersin gibi bir yerde özellikle yani inanılmaz bir özellikle bakıyorlar diyorlar bunlar o kapıların arkasında şunu mu yapıyor bunu mu yapıyor yani çok korkuyorlar ve bana sorarsanız dünyada en rahat girip en rahat çıkılacak yerdir böyle yerler ama böyle yerleri bilmediklerinden dolayı ki kişi bilmediği şeyden gerçekten korkar bu biz resim çekerek kendimizle ilgili videolar çekerek işte mesela bir kardeşimle beraber işte kardeşimle çay içiyorum, kirvem gelmiş, hoş şu an. Yani böyle selfie'ler çekiliyoruz. Belki kendimizle ilgili kısa videolar çekiliyoruz. Birbirimize bazen sataşıyoruz, bulaşıyoruz, muhabbet ediyoruz. İçerinin özellikle resimlerini görmelerini arzu ediyoruz. Yani derslerde de onların nazarı dikkatini celp edecek tarzda böyle ufak tatlı espriler yapmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar belki ta postmodern darbe zamanından bu yana insanların zihniyle kazınmış maalesef o yanlış din algılarından dolayı çok ciddi önyargılarla bizler bu şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Yoksa inanın bana yani kaç yıldır sosyal medya kullanıyorum ve Instagram'ı, Twitter'ı, Facebook profili, Facebook sayfası tonla hesabım var yani bunların her birinden bana maaşla para verseler 7-8 yıl boyunca düzenli bir şekilde her gün ikişer kere bunlardan İnanın parayla bana paylaşım yaptıramaz kimse. Ama bunları düzenli yapmadığımızda sosyal medya görünürlüğü düşülüyor. Ve biz o genç kardeşlere ulaşmak istediğimiz genç kardeşlere yani belki kapısını çalsak sen kimsin deyip içeri almayacak ama Facebook'tan bizi içeri alıyor yani Twitter'dan içeri alıyor Youtube'dan içeri alıyor. Yani bu genç kardeşlere ulaşabilmek için yıllardır bir memurun vazife edindiği gibi bunları vazife edinmişiz. Bir örnek vereyim. Biz buraya ilk taşındığımızda yukarıda böyle bir tane kardeşim yani aynı apartmanda oturuyormuş bizimle, bizi hayalhane taşıdığımız yerde böyle yakışıklı karizma da çocuk zaten sonradan öğrendik böyle sefaat eğiliymiş yani her gün bir kızla öyle bir çocukmuş yani. yani. O zaman ateist bir de bu arkadaş, her gün bir kızla derken yani belki yaşa 10-20-30 yaş büyük kızlarla öyle bir... bir... O kadar dalmış yani kardeş. Daha sonra her geçerken sektiriyormuş güzel. Lan bunlar şöyle, bunlar böyle, bunlar şöyle, bunlar böyle. Sektirip geçiyormuş yani. Adamın ibadet şekli bize sektirmek. Ardından tabii bu arkadaş böyle bir geçiyor, iki geçiyor sonra sosyal medyada denk geliyor bize. Biraz resimlerimize bakıyor falan. Lan diyor Allah Allah. Yani böyle hiç beni yiyecek gibi tipler değil. Böyle bildiğim bana benziyorlar falan derken bir gün kapıdan içeri giriyor. Kapıdan içeri girdikten sonra bir geliyor, iki geliyor, üç geliyor, beş geliyor. Buradaki Kafasındaki soruları kardeşlerle muhabbet edede izale ediyor bir süre sonra. Ardından da bir gün o müjdeyi veriyor bize ve diyor ki ben iman ettim diyor. Daha sonra bu kardeş Kur'an okumayı öğreniyor, günlük Kur'an okuyor ve inanmayacaksınız 3 ayda külliyatı deviriyor. Ardından çok kısa bir süre zarfında 3 defa daha külliyatı deviriyor. Derken şu an bu kardeşimiz imanlı bir kardeş. Yani o sosyal medyadaki yaptığımız paylaşımlar elhamdülillah yarım yamalak da olsa yani bizim yaptığımız yarım yamalak da olsa güzel bir kardeşin gönlüne imanını vesile etmiş. Yani. Değmez mi bunun için böyle bir şey yapmaya? Ama her şeye rağmen hakikaten yani bazen e, sosyal medya bu bizim kullandığımız olumlu yanı. E, olumsuz yanına da şöyle denk geliyoruz. Bazen bir iftiralar yiyoruz böyle sürekli. Yani bir bakıyorum böyle yedi, yedi taraftan sektiriyorlar bizi. Onlar şöyle de, bunlar böyle de falan filan. tam insanın yüreği yanıyor. Hakikaten bazen diyorum ki kendime ''Ya Mehmet inan ahiret olmasa çatlardım.'' diyorum. Yani bakıyorum böyle barlarda, sahillerde ulaşılamayan genç kardeşlere ulaşmaya çalışırken yani inanın orada çok zor yani o kardeşlere bir cihette yani sizler daha güzelini yapıyorsunuzdur mutlaka ama yani burada kardeşlerin yaşadıklarını anlatsam bazen e, dövmeye çalışanı oluyor birisi onları, bazen ezmeye çalışanı, hakaret etmeye çalışanı yani sosyal hayatta karşılaşsak belki yüzüne tükürmeyeceksin ama orada o adam o genç kardeşi neler neler yapmaya çalışıyor yani sırf o Rabbini duyurmak için onun ayağına onun yanına gitti diye bunları yapıyor yani bunlar gerçekten e, dışarıdan aldığımız darbeler üzmüyor ama bir de bunları yapmaya çalışırken bir kardeşimiz dediğimiz, sevdiğimiz, gönül bağlı olduğumuz, dışarıdan herhangi bir mümin kardeş çenme takmaya çalışınca işte o zaman yürek yangın yeri. Ve o canım ciğerim dediğin adamlardan belki böyle biraz iz yiyince, yara izi yiyince diyorsun ki Hakikaten Hz. Adem'in oğlu da kabil olabiliyormuş diyoruz. Ve insan sürekli iftiraya uğrayınca Kur'an-ı hadise sığınma ihtiyacı hissediyor ve ben şu hadise sığınıyorum sürekli. Bir mümine iftira etmek, onu adeta öldürmek gibidir. O hadis mi ya? Hadis. Hem de, belki bu dünyada değil ama ahirette yüzümüzü güldürecek hadis. Yani katilin durumu neyse, iftira edenin durumu da ahiret namına hakikaten aynı olacak. Bir göz görmesi yok, delil yok, hiçbir şey yok. Sadece haset damarından belki de, kabil kabil oyunlarından bir şey hoşuna gitmemiş, geçerken biri selam vermemiş ya da yani başka başka noktalarda insan aldanmış. Tabi aldanınca mesela bazen bakıyor kişi diyor ya ben yıllardır belki bu yoldayım diyor. Bunlar tahminlerim yani öyle belki e, basit adi tahminler ama kardeşim olarak size paylaşıyorum. Belki öyle düşünüyor diyor ya şurada küçücük çocuk çıkmış 3-5 yılda yok onu anlattım bunu anlattım. Belki bunlar ara gidiyor, belki başka şeyler ağrı gidiyor. Öyle olunca da e, bir insanın günlük hayatta hizmet edebilmesi için iki yol vardır. Bir, ya tabiatın şartlarına Kur'an'ın temel disiplinlerini asla bozmadan uyum sağlaması lazımdır. Ya da e, her geçen gün kendini yenilemek yerine e, etrafta bu işi güzel yapan birileri varsa onlara çamur at. E, çamur atınca da sen en güzeli göya olursun gibi hissedersin zaten. Bir gün e, okuldayım böyle, e, bir tane kardeş geldi yanıma, benim çok sevdiğim bir arkadaşımın arkadaşı bu da. Tabii e, uzaktan belki bizi tanıdığından dolayı böyle sektirmiş durmuş bize yani. Ne çok sağlam sondaj yapmış yani, ölüsünü dirisini her gün birisini bunların falan diye böyle. Daha sonra yakaladı beni yolda, geldi yanıma ya dedim Mehmet kardeşti, dedi, e, buyur dedim. Tabii sonra bizim videolarla namaz namaza da elhamdülillah adım atmış. Dedim Mehmet kardeş e, böyle böyle, vallahi arkamızdan çok çektirdim. Bana hakkınızı ilan eder misiniz dedi. Dedim ki kardeşim, ben zaten bu yola çıkmadan önce herkese hakkımı helal etmiştim. Bizim davamız cehenneme adam göndermek değil, beraber cennete gidebilmeye çalışmak. Bir de şimdi üzen bir kısım daha şurası oluyor. Yani bazı arkadaşlar sürekli tenkit, sürekli iftira atıyorum. Yani gerçekten hiç vakitleri başka yani çok mu var? Boş vakitleri çok mu var? Yani ben anne babayı çok fazla görecek vakit bulamıyorum yani. Hayal alemde diğer arkadaşlar da öyle. Mesela bizim Yunus vardır, o eczacıdır. Bakıyorsun yani böyle birkaç ayda bir anne babasını görürse görür yani. Ardından bizim Fatih Ünal e Bakıyorsun yani o da eşi var, eşini bile doğru düzgün yüzünü göremiyor. E bizim İrfan ticaretle uğraşıyor, doğru düzgün evine gidemiyor belki. Kaan abi yurtdışı işleri oluyor, iptal ediyor. Yani bizim Onur Kaplan işlerinin bir çoğunu bırakmak zorunda kaldı. Sosyal medyaya biraz daha yükleneyim diye. Yani ben de matematik öğretmeniyim, ee, Tabii sabah oluyor, akşam oluyor sürekli derslere giriyorum ama bir yani aileyi bile hafta sonu zar zor göremediğimiz oluyor çoğu zaman. Yani bu kadar herkes fedakarlık yapmasına rağmen biz yetiştiremiyoruz işleri. Ve sürekli soruyorum zihnimde yani diyorum gerçekten çok boş mu vakitleri var acaba? Her dakika bir iftira, her dakika bir tenkitle karşımıza gelen arkadaşların. Şimdi bazen şöyle bir şey düşünüyorum yani mesela düşün bak bizim mahallede mesela bir tane böyle mahallenin deli gibi bir psikopatı olsa. Bu psikopat adam da bir gün böyle dese ki ya ben bu mahalleyi artık ele geçireceğim. Yani bu mahalle benden sorulur dese. Daha sonra birinci katta yaşlı bir teyze elinde tuttuğu gazeteyi yere düşürse ve tutsa ona posta koysa dese bir daha gazeteyi yere düşürürsen seni bu mahallede bitiririm. Yandan geçen bir tane yaşlı amca yanlışlıkla omuzuna dokunsa dese bir daha omuzuma dokunursan şöyle yaparım böyle yaparım. Şimdi sen şunu der misin demez misin ya kardeşim. Senin madem böyle bir iddian var, bu mahallenin böyle en büyüğü olacağım, bu mahalleyi elimde alacağım, git o zaman mahallenin psikopatıyla uğraş. Senin ne kadar kıymetin var biz onu görelim yani böyle dedeyle neyle uğraşmakla bu mahalleyi yere geçiremezsin dersiniz. Ben de aynen şunu diyorum, madem içinizde bir adavet hissi var, adalet düşmanlık edecek çok şey vardır. Kafirler var, münafıklar var, İslam'la uğraşan onca yer verken siz ne ara müminlere vakit Ayırabildiniz bu konuda sevdiğim kardeşim. Sevgili kardeşim, seveceğim kardeşim. Severim kardeşim. <gülüyor> İşin diğer bir boyutu da can buraya çok baktım ya bu sefer. Sorun var mı? Burada Yunus var diye buraya bakıyorum ya. Buraya bak. Yani. İş <gülüyor> var. Buraya bak. Oldu. Mu? <gülüyor> Burada Yunus var yani. Onun onun kıçık suratını Karayla çok var. görmek can, istemiyorum. Yunus'un çok suratını sıfatını görmeyeyim dedim. Mesela şurasını da görmek lazım. Bizlerin hataları, kusurları bunlar çok olabilir. Fesatlığı asla kabul etmem. Bu çocuklar bir plan, bir matematik yapıyor asla kabul etmem Ama tonla hatamız, kusurumuz bunlar çok vardır yani. Ama yani gelen eleştiriler sadece hatalardan dolayı da değil. Onu da bir görmek lazım. Mesela Musa aleyhisselam şehirden kaçmak zorunda kalıyordu yani. Şimdi haşa Musa aleyhisselam bir hata mı kusur mu etti de öyle onunla uğraştılar da şehirden çıkmak zorunda kaldı. Zekeriya aleyhisselamı ikiye kestiler. Yani Yusuf aleyhisselamı kardeşlerin eliyle kuyuya attılar. Yunus aleyhisselamı Balık yuttu yani. Peygamber aleyhisselam hem boykot devri geçiriyor hem de Medine'ye icra etmek zorunda kalıyor yaşadığı sıkıntılardan. Yani haşa İstanbul'la hata yanlış mı yaptılar da başlarına bunlar geldi? Hayır bunlar değil. Yani bir insanın eleştiri uğramasının tek sebebi kendi hata ve kusurları olduğunu düşünmüyorum. Karşıdaki haset duygusunu, karşıda başka başka planları onları da sizlerin hesaplaması çok uygun olacaktır. Bu yüzden yani bizim mesleğimize göre biz muhabbet fedayız. Susumete vaktimiz yok yani. Bu işler durmayacak. Her gün birisi yeni bir şeyler söyleyecek. Sosyal medya geniş bir mecra. Yani bir tane takma isim açar böyle DJ yaralı 33 diye. Giydirir, sektirir durur. Yani bunların her birine yetişmemizin imkanı yok. Bu yüzden dinleyen, izleyen insanların da biraz feraset sahibi olması bu noktada çok önemli olabilir. Zira bu yol dikenlidir. Ayağını seven gelmesin dedik. En başta. Burada şu çok ehemmiyetle yani delilsiz davaya bakmamanız lazım yani yoksa mesela Ateistlerde en garip bir şey budur yani oturur derler ki yani üçüncü bir tanrı varmış yani iki de değil artık üçe çıktılar yani level da Otur ispatla derler yani iyi de senin ispatlaman lazım yani ben delilsiz davaya niye bakıyorum o zaman ben de şey diyeyim Kainatı bir yünü yaratmış yok benim kemerimin kayışı da bu kainatın yaratısı olabilir ispatla neden değil diye Bu yüzden böyle şeylerin ardı arkası kesilmez size düşen Delilsiz davaya bakmamaktır. Böyle bir mesele olduğunda evvela bir müminin yüreği yanmalı ve de ki ya müdin mümin kardeşim bir hata mı yaptı yanına gideyim yanaşayım. E daha sonra da eğer öyle bir imkanı yoksa bile asla delilsiz inanmamak lazım. Çünkü ahirette bunların mesuliyeti çok fazladır. Size kendi hayatımdan yaşadığım çok ince bir şey söyleyeyim. Yani yıllardır belki birilerine önce nefsime sonra başka kardeşleri bir şey anlatmaya çalışıyorum. Tonla belki e, ömrü Zina ile geçmiş arkadaşlarla uğraştım ve çok güzel hayatları değişti. Ömrü üçk ile geçmiş arkadaşlarla uğraştım. Elhamdülillah hayatları değişti. Böyle. Sinek ezer gibi adamlara musallat olmuş, adam yaralamış, hepsinin başına bela olmuş arkadaşlarla uğraştım. Elhamdülillah bunların hayatları tamamen değişti. Yani benim bu noktalarda hayatı değişmiş birçok örnek yaşantı zihnimde mevcutken insanlara iftira atan, tenkit eden ve yanındakileri ifsada yani fesata uğratan tiplerden daha bir tane dönen örnek benim hayatımda mevcut değil. Ne diyordu çöldeki bahçıvan?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 bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Biz tabii ki üstad gibi bu meseleleri aynı hissiyatla söyleyemeyiz ama bu kadar kutsi bir davada, yani böyle kaliteli bir davaya talip olmak için kaliteli olmak şart değil. Bizim gibi kalitesizleri de Allah çok şükür kullanıyor bu davasında. Böyle bir meseleye koşarken biz de yolda birilerine yanlışlıkla çarpsak, omuzumuz ise vursak, etsek ve özür dilesek tabii ki insaflı bir adam bizim özrümüzü kabul edecektir. Ama bu kadar çok meseleyle uğraşırken yolda Karşılaştığımız bazı fesat grupları içinde şunu diyoruz: Yılan'a neden ısırdın? Akrebe benim neden zehirledin? diye sorulmayacağı gibi bizde neden yapıyorsun diyemiyoruz çünkü onlar da şerli fıtratlarının muttezasmi yapıyor. Bununla beraber biraz daha bizden bahsetmek istiyorum. Yani hazır bulmuşken meydanı biraz biraz da bir sektirelim yani kendimizle ilgili tabi birine menfi değil de kendimizle ilgili. Yani bizlerin e, esas yapmaya çalıştığı şey sosyal medya meselelerine el atabilmek. Yani biz soruyorlar Hayalan'ın başka yeri falan var mı? Hayalan'ın başka yeri yok. Hayalan'ın bir tane Mersin'de bizler o şu manevi şubeleri sosyal medyayla açmaya çalışıyoruz. Yani belki az önce bahsettiğim gibi kapısını çalsak bizi içeri almayacak birçok insan. Yani lan imicisin cin misin? Hayırdır yani bu saatte diye. Ama bir Youtube vasıtasıyla, Facebook vasıtasıyla, Twitter, Instagram vasıtasıyla sosyal medya kanalı ile biz bu kardeşlere ulaşabiliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de genel İsa orada bir cümle bize ilham oldu. Üstad bu zamanda, Nurlarla hizmete Kur'aniye her yerde ilanat ve ihtiyaç sahiplerinin nazarı dikkatini celbetmekle yani çekmekle olur diyor. Biz de bu her yerde ilanatta billboardlara giriyoruz zaman zaman. Yani zaman zaman broşürler dağıtıyoruz. Mesela bu billboardla ilgili de bir anım var. Ee, kimi acı der, kimi tatlı. Ben anlatayım meseleyi. Ee, ben zamanında bir dershanedeydim. O zaman da böyle hayalhanemin billboardunu girdik. İşte tabiat ananı kocası kim falan filan diye. Yani böyle ateistlerin akıllarına bir soru işareti bırakacak. Mesajlar vermek istedik. Ardından böyle yanıma bir arkadaş geldi dershanede. Geldi böyle bir iki muhabbet ettik falan. Ya dedi ben o billboardu gördüm. Sonra baktım sizin videoları izledim. Şöyle böyle. Ben de inşallah böyle takıldım böyle. Ha inşallah namazına vesile olmuştur bizim videolar. Şöyle böyle baktım. Dönüt alamadım ama. İşte ertesi gün geldi. Ertesi gün geldi. Sonra böyle e, bir iki bir şey oldu. Ya dedi bir şey söyleyeceğim ama benden nefret edersin diye korkuyorum dedi. Dedim. Kardeşim, Korkacak bir şey yok, ne oldu hayırdır? Ya ben ateistim dedi yani, sen tiksinir misin benden bilmiyorum ama dedi. Dedim yani tiksinecek bir şey yok bu senin bir tercihin ama biraz daha araştırman lazım dedim. Daha sonra birkaç ay boyunca bu kardeşle uğraştım. Yani çok da böyle akıllara zarar soruları vardı hakikaten. Böyle sürekli geceleri gidiyorum, araştırma yapıyorum, gündüz geliyorum, notaryal oturuyoruz, anlatıyoruz falan filan. Ardından böyle inanılmaz hayatında çok ciddi değişim oldu. Namazı, niyanzı, bütün etrafı, şu, busu. Daha sonra e, tabii işin çok üzücü bir kısmı. Yani çok üzülerek söylüyorum ama yani biz tabii ki de bir, birinin barkotu yok. Altı açıp bakamıyoruz bu adam ilmicin mi diye. Sonra başka birkaç e, farklı isteği çıktı. Tabii onları, onlara da red cevabı, hayır cevabı vermek zor durumda olunca belki gönlünde ufak bir Üzüntü, belki ufak bir düşmanlık olduğu bilemeyeceğim. Daha sonra aradan birkaç ay geçti ve bir gün sosyal medyada denk geldim. Baktım ki e, bizlerle ilgili böyle bir paylaşım yapılmış yine, bir hazırlama yapılmış. bu gençler şöyle kötü de böyle kötü, öyle lanet, böyle lanet. Yani lanetse bu Yunus lanettir abi, burada diğer çocuklar değil. Yani şöyle kötü, böyle kötü baktım, o paylaşımı paylaşmış bu arkadaş. Yani öyle bir fitne vardı ve o fitneye düşmüş. Yani yüreğim yandı ve dedim ki bugün senin kınadığın, eleştirdiğin buradaki gençler olmasaydı, ki ben bile diyorum yani bizim gibi adamı Allah şurada tutuyorsa bu genç buradaki genç kardeşlerin yüzüstü hürmetine diyorum. Ya şu gençler olmasaydı belki de iman etmene vesile olamayabilirdi. Ama senin imanına vesile olan gençleri ne ara bu kadar çabuk sildin de hemen fitne paylaşımı yaptın. Bu da çok yürek burkan. Hani evlat acısı derler ya hakikaten yani bir köşede gülüşü var sırtımda kanlı bışığı. Öyle bir hadise. Yani bu da yaşadığım onlarca geceleri belki gözyaşlarına vesile olan hatıralardan bir tanesi. Ee, ama çok üzücü bir tanesi. Ama biz buna rağmen durmayacağız Allah izin verirse. Ulaşmamız gereken o kadar kardeş var. İşte az önce bahsettiğim gibi bunları sosyal medya vasıtalarıyla yapıyoruz. Ama şunu tekrar dillendirmek istiyorum. O sosyal medya yani bizden ziyade bir de fitne aracı olarak da kullandırılıyor. Yani bazen böyle canımız, ciğerimiz, çok sevdiğimiz insanlara gidip belki yanlış haberler veriyorlar ve o insanlara bize karşı bazı cümleler söyletmek istiyorlar. Burada çok ince bir şey anlatmak istiyorum ama belki benim için çok önemli bir şey. Bak şöyle bir şey düşünün. Bediüzzaman Said Nursi gibi bir zat düşün ve bulunduğu dönemde Abdülhamid Han gibi evliya bir zat daha düşün. Yani ne olmuş olabilirdi acaba? Abdülhamid Han, Bediüzzaman Hazretlerinin tımarhaneye atılmasına müsaade ediyor. Hatta bizzat emri o veriyor. O kişiyi tımarhaneye atın diye. Yani burada bir düşünmek lazım. Yani iki tane inanılmaz zat ne oluyor da Abdülhamit Han Bediüzzaman Hazretlerinin tımarhaneye attırıyor? Olay Olayayla yani şöyle oluyor. Abdülhamit Han etrafında iktihat ve terakkiden oluşmuş yani o dönemin Abdülhamit Han etrafına iktihat ve terakki sarmıştı. İttihat ve Terakki o kadar kapkaranlık düşünceleriyle Abdülhamid'in etrafını sarmış, adeta simsiyah bir mabeylu humayun gibiydi. Etrafı o kadar siyah olunca dışarıdan sarı ışık da değse, içeri can nasıl gözüktü? Siyah, siyah gözüktü. Dışarıdan kırmızı da değse, Sinan nasıl gözüktü? Siyah gözüktü. Dışarıdan yeşil de değse, Yunus nasıl gözüktü? Siyah. Siyah gözüktü. Yani Abdülhamid Han'ın etrafını sarmış o ziftli mabeyn humayun o kadar karanlıktı ki sürekli ona yanlış bilgiler vere vere vere vere Abdülhamid Han gibi Evliyaullah'tan bir zatın Bediüzzaman Hazretleri gibi inanılmaz bir zatı tımarhaneye attırmasına vesile etmişlerdi. Siyer ve magazi bilenler de bir miktar bilirler. Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe Talha Zübeyl'in yaşadığı Cemal vakası da belki buna bir dirhem örnek olabilir. Yani ne demek istiyorsun Mehmet? Şunu demek istiyorum. Maalesef bizim canımız, ciğerimiz, ölene kadar seveceğimiz, her gün dualarımız edeceğimiz, insanlara da bazen böyle çok üzücü, yanlış, Haberler verip hani belki benim sesim duyulmaz ama böyle birisini de biraz doldurayım da bari o bu çocukları ezmeye çalışsın diye şeyler yapılıyor. Ee, bunlar bizim için bir de üzücü ama e, buna yapan arkadaşlar için yani o sürekli iftiraları ve yanlış haberleri etrafa yayan arkadaşlar için belki kısa bir anlık mutluluklarına vesile olsa da bütün bütün kaybedecekleri bir mesele olacaktır. Bilginiz olsun. Yani gerçekten üzülüyor insan yani daha e, namazına ulaşamadığımız arkadaşa belki bir fitne ulaşıyor. Yani bu çok üzücü bir şey yani. Ondan sonra o arkadaşla benim namaz konuşmam, Peygamber Aleyhisselam'ı konuşmam, Cenab-Allah'ın varlık ve birlik ispatlarını konuşmam, meleklerin varlık ispatlarını konuşmam gerekirken yani masada bakıyorsunuz saatlerce sadece fitneden başka hiçbir şey konuşamamış. E, buna da vesile olanlar e, tabii ki de e, beşer zulmeder, kader, adalet eder, cehetiyle. E, bir miktar onların da ahirette canları yanacaktır herhalde. Ben biraz daha bizden bahsedeyim. Yani bizler bu genç kardeşlere ulaşmak için az önce bahsettim yani bu arkadaşların sosyal yaşantısına girmeden gerçekten zor oluyor. Yazın mesela yat turları yapıyoruz ve böyle bize öcü gibi bakan birçok arkadaşlar. Orada böyle aynı suya girince bakıyorsun çok güzel kaynaşıyor ve bu arkadaşlarla beraber kamplar, programlar yapıyoruz. Yaptığımız programlarda böyle Böyle sabah kahvaltı, işte öğle yemeği, o programda o kardeşler böyle günlük 100-150-200 sayfa Risale, işte birkaç yüz Kur'an, beraber okuyor. Ardından dağılıyorlar. Yani bu şekilde onlara bunu yapmanın da kolay olabileceğini aşılamak istiyoruz. Bununla beraber Mersin'de e, sakat mahallelere girip dersler yaptığımız da oluyor. İşte devam et, keke falan diye dönütler aldığımız da oluyor. Elhamdülillah oradaki kardeşlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bizler İçişleri Bakanlığı'ndan onay almış resmi bir kurumuz. Son bir iki bir şey daha eklemek istiyorum. Yani maalesef benle ilgili olduğu için ben demem gerekecek. Hakkınızı helal edin. Yani çok matak bir adam olduğundan demeyeceğim ama yani şeytan ve nefsim birlik olup dedikoduya, gıybete şuna buna bana vakit ayırmasın diye birçok işe yetişeyim yani hiçbir boşluk kalmasın. Çünkü boşluk şeytanın en sevdiği meselelerden biridir. Hiç buna vakit ayırmayayım diye çok yoğun bir hayat geçirmeye kendimce çalışıyorum yani günlük plan yaparak. Yani bu durumun yanına birkaç tane sağlık sorunu Cenab-ı Allah nasip etti ve maalesef bunları kalıcı nasip etti. Ee, bu yüzden ee, günlük takriben böyle bir saat falan kendime bakım yapmam gerekiyor. Yani onları yapmadığım zaman sağlık sorunum artıyor ve ileri için çok problemler oluşturuyor. Maalesef koşmamı çok engelliyor hizmette. Yani haftanın en az beş günü e, birkaç saat öğretmenlik yaptığımı da hesaba katarsak e, ki söylemiştim matematik öğretmenim diye. Yani öyle olunca inanın aileyi bile görmeye hiç vakit kalmıyor desem yeridir. Bunları söyleme sebebim etrafımda çok sevgili kardeşlerim var ama sürekli küsüyorlar. Ya aramıyorsun, etmiyorsun, gelmiyorsun, gitmiyorsun. Yani Vallahi vakit olsa... <gülüyor> Mehmet itiniz olsun. <gülüyor> ne yiyeyim Ne diyeyim? Ne diyeyim. <gülüyor> Allah o kardeşlerimden razı olsun. E çünkü insan sevdiğine küsermiş. Ama şu kısa ömrümde yani ulaşamadığımız genç kardeşlerle ilgilensem... ...o canım kardeşlerimle de ahirette... ...bu dünyada görüşemediğimiz günleri kaza etsek... ...inşallah yani onlar için, bizler için, hepimiz için daha hayırlı olabilir bu cihette. Ben hemen hemen her gün okulda işlerim bitince... Bir hayal uğrarım yani dışarı işlerini yaparım hayal anemin. Dışarı işlerini bitirdikten sonra mutlaka bir hayal uğrarım. Belki benim kusurlarımdan çok görüşmeye vaktimiz, fırsatımız olmuyor ama hayal her zaman ne zaman isterseniz tantuniniz ve demli çayınız her zaman hazırdır bilginiz olsun. Hayal sizin halinizdir, evinizdir yani. Aslına bakarsan insan evine davet edilmez ama biz yine burada da Terbiyesizlik edelim, evine davet edelim. Şu meseleyi de hazır konu açılmışken şu meseleyi de anlatayım. Çünkü Facebook'tan niye arkadaş eklenmiyor falan diye çok soranlar oluyor. E şimdi Facebook 5000'den sonra arkadaşlar kabul etmiyor. Ben de bu yüzden ekleyemiyorum ama hani hesabını donduran silen çıkan eden oluyor. Ne zaman açılsa hemen birisini ekliyorum mutlaka. Yani atar yapıp da olan bebeğe bak dün kardeşlik türküleri mırıldanıyordu. Bugün bizi beğenmiyor demeyin yani. Onu on da demeyin bana. Son olarak e, hani hep bugün iftira Tenkit konuştuk ya, diyorlar ki yani Mehmet kardeş o kadar laf söyleniyor, o kadar şey yapılıyor. Yani elimden geldiği kadar medarı itiraz noktaları açıklamaya çalışıyorum ama hani bizim halk biraz coşkuldur ya, ikide sen sektirsene adamları falan diye. Diyorlar yani sen neden konuşuyorsun diyorlar. Ee, ben de düşünüyorum ve diyorum ki bazen, yahu bizim sustuğumuzu anlamayan konuştuğumuzu nasıl anlasın? Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan yapan gibidir.